Vakas eller. Ra’yet bugüne kadın müzisyenler. Hazırlayan ve sunanlar Haziran Düzkan ve Özge Gözde. Wanting to roll Merhabalar, makas elleri dinliyorsunuz. Bugün Özge benimle değil, sadece ben olacağım o yüzden ama onun yerine bir konuğum var. Zeyno Pekün'ün. Zeyno hem sevdiğimiz bir sanatçı olmanın dışında aynı zamanda arkadaşımız olmasıyla da gurur duyduğumuz birisi. Bugün onunla, geçen hafta da sanattan bahsettik. Bu hafta da bundan bahsedeceğiz biraz. Benim senin ilk gördüğüm işin Artist Yourself'tı. Biraz bundan bahsedebilir misin? İlk ilgim öyle şekilde tanıdım seni. Yani o iş aslında biraz e, sanat ortamıyla hesaplaşmak, eğlenmek, eğlendirmek için yapılmış bir işti. E, i̇lk olarak bir masa başı oyunu olarak başladı. E, bu choose your adventure tipi bir soru sorulup cevabı karşılığında başka bir yere gönderdiğin kitapların mantığıyla işliyor. İlk başta oyun sana işte orta sınıf mısın, üst sınıf mısın, işte kadın mısın, erkek misin, heteroseksüel misin, değil misin gibi... Seni konumlandırmaya yönelik sorular soruyor. Daha sonra da bir takım durumlar çıkıyor karşına. İşte sanat okuluna gitmek istiyor musun, istemiyor musun? İşte oradan çıktın ne yapacaksın falan gibi. Sonunda da sanatçı olup olamadığını sınamış oluyorsun. 65 küsur tam hatırlamıyorum sonu var oyunun ayrı sonu var. Bunların çok azında sanatçı olabiliyorsun. Büyük çoğunluğunda sanatçı olamıyorsun. Daha sonra bu oyunu web ortamında uyarladım. Orada da işte soruların cevaplarına göre üzerine kliklediğin zaman başka bir sayfaya yönlendiriliyorsun ve online olarak oynayabiliyorsun. Yani biraz işte otoportre gibi, etrafıma dair gözlemler gibi sanatçı olma yolunun zorluklarına biraz da şakacı bir yolla baktığın bir işte. Gerçekten çok az seçenek var sanatçı olmak için. Ben kendim de olamıyordum ve birçoğunda da aslında olamama sebeplerin... E bir takım toplumsal engeller örneğin askerlik yapacak mısın yapmayacak mısın vicdanli retini açıklayacaksan Hı -hı. tabii ki artık sanatçı olma şansın yok. Veya eğer sanatçı olsan bile aslında kısıtlandın belli alanlara da ulaşabiliyorsun değil mi mesela Hı -hı. bir aktivist sanatçı titriyle Hı -hı. kalmak gibi. Hı -hı. Ya tabii ki bu biraz abartılmış ve uca çekilmiş bir şey sonuçta birebir hani hayatın karşılığı olamaz oradaki şeyler ama hani abartarak bir dalga geçme durumu var. Özellikle işte bahsettiğin gibi e, vicdani retçi ya da e, eşcinsel aktivist olma durumlarında... ...hani o sıfatın üstüne yapışıp kalması ve onun etrafında devam etmesi gibi durumlarda olabiliyor. Ama yine ünlü oluyorsun yani. Bu İspanya'dayken yaptığın bir... <gülüyor> evet İspanya'dayken yaptım. Şimdi Türkiye'de çalışıyorsun. Hı -hı, evet. Şimdi de iki sergide işin var sanırım. Evet. Ee, bir tanesi sanatoryum galerisinde... E, Hayat bilgisi isimli bir iş. Orada da ilkokul kitaplarından seçtiğim cümleleri kendimce bir araya getirerek bir korku hikayesi yazdım. Ve bu ilkokul görüntüleriyle birlikte gösteriliyor. İşte... Kendi ilkokul görüntüleniyor mi yoksa? Yok, ilkokulun Hı -hı. genel çekimleriyle birlikte gösteriliyor. Ama cümlelerin tamamı bu işin içinde yer alan cümlelerin tamamı gerçekten Milli Eğitim Bakanlığı onaylı. 8. 9. ve 10. sınıf kitaplarından alınmış cümleler. Vaktiniz olur da görürseniz ne kadar korkunç olduğunu duyabilirsiniz. Diğer işte Relocate projesi. O projede apartman projesinin öne yak olduğu bir şey. Türkiye'den seçilmiş olan 8 tane sanatçıyla Balkanlara bir gezi düzenlendi. Önce Bulgaristan sonra Yunanistan oradan Makedonya ve Kosova'ya gidildi. Oradaki yerel sanatçılarla da tanışarak işbirliği halinde işte herkes kendi projelerini gerçekleştirdi. Daha sonra İstanbul'daki workshop için oradan 4 tane sanatçı çağrıldı ve Onların sonuçları şu anda Rumelihan B blok 3. katta izlenebilir. Tamam. E, iki şarkı daha dinleyelim. İlk bu arada programı Tao ve Miraflaştık. Rubyzan Rax şarkının ismi. Bu Tao'da, Mira'da e, kendi farklı projeleri olan iki müzisyen. Şimdi beraber çalışıyorlar. Şimdi Kartnilav dinleyeceğiz ama Kartnilav dinlemeyeceğiz aslında. Bildiğimiz Kartnilav değil. Bu ismi kullanarak müzik yapan bir grubu Dinleyeceğiz. gerçekten bazen müzisyenler kafa karıştırmak için oldukça çabarcıyor. Katnava aslında Luis Mafeo'nun bir projesi. Luis olarak zaten duymuştuk bazı kayıtlarını. Kafa karıştırıcılığı şöyle ki aynı zamanda sound olarak da Katnava benziyor ve onun olduğu yerlerden Olympia'dan ve Seattle'dan gelen bir müzi müzi müzik grubu ve aynı şirketten çıkıyor albümleri de. Onlardan Don't Mix The dinleyeceğiz. Sonra da Sonic Youth dinleyeceğiz. E, Kim Gordon da sanatçılığıyla, sanata ilgisiyle meşhur bir müzisyen. E, Sonic Youth'un solisti. Onlardan Kissability dinleyeceğiz. Well we're It's so much like the things I like so bright, it's so pretty, please do one thing for me, don't mix the colors, I like them that way, don't mix the colors, just let them stay, yay. İzlediğiniz Geçen hafta hayal ve bahsettik. Ee, şu anda İstanbul Modern'de hala süren bir sergi ee, ve sadece kadın sanatçıları aslında. Cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze kadın sanatçılara yer veren bir sergi. Ee, bu hafta bazı eleştiriler var. Örneğin Esra Yıldız Biyanet'ten şöyle bir eleştirdi bulunuyor. Hayal vakikatının en önemli eksikliği kadın sanatçıların 70'li ve 80'li yıllardaki işlerini göz ardı etmiş olması. Cinsiyet politikası politikaları bağlamındaki işleriyle ele almaması. Biliyoruz ki bu coğrafyada cinsiyet, cinsellik en çok kadınlar için başa bela diyor. Sen ne hissediyorsun? Sen de sergi gördün. Hı hı. Yani ben sergiyi... Yani öncelikle şunu koymak lazım, sergi müzede yapılan bir sergi ve küratöryel bir iş. O anlamda gezdiğim zaman başarılı buldum. Ee, en azından bütün bütün bu işleri bir arada görmek, tarihini takip edebilmek anlamında başarılı bulduğum bir sergi. Ve özellikle de yani orta kuşak ve kendi kuşağım diyebileceğim sanatçılardan bayağı gurur duyduğumu da söyleyebilirim. Hani Bir arada görünce bir kere daha çok fazla beğendiğim iş oldu ama tabii ki bu eleştirilerinde haklı bir tarafı vardır. Yani çok uzman olmadığım halde böyle bir sergi yapmaya kalktığınız zaman ihmal ettiğiniz bir sürü isim olacaktır ki sergideki isimlerin büyük çoğunluğunun da en çok bilinen ve en star isimler olduğu düşünülürse elbette göz ardı edilmiş bir sürü insan olduğundan eminim ama şu hatayı da yapmamak lazım. Sergi serginin kendi iddiası da Feminist bir sergi yaptığı değil zaten. Sadece kadın sanatçılarla bir sergi yapmak. Yani işin başlığını feminist bir sergi yapmak olarak koyarsan... ...yöntemin bambaşka olması gerekir. Seçilen işlerden seçilen sanatçılara kadar bir sürü değişiklik göstere gösterebilir. E, Beral Madra da bu konuda bazı eleştiriler yapıyor bu arada. O da aslında senin söylediğin şeylere e, değiniyor ama bundan da rahatsız. Yani bu müze tip arada bir bağ olmadığını düşünüyor işlerin arasında. E, bir sergi konseptinden çok bir müze konsepti gördüğünden bahsediyor ee, ve hatta son olarak da bu tür, bu tür tek düze yan yanalı sanat tarihsinden sakıncalı görüyorum dahi diyor ama hmm. sen böyle düşünmüyorsun bir bağ aslında mesela ben de bir hat gördüm değişmekte olan bir şey gördüm ee, bir eğilim gördüm kadın sanatçılar açısından ama bunu görmeyenler var. Ya evet ama bu tartışmayı yaratması bile bence başarılı bir şey. Sonuçta hani bu kadın sanatçıları nasıl bir araya getirmeliyiz sorusuna verilmiş bir cevap var. Başkaları da başka cevaplar önerebilir bunun karşılığında. Bunun bile yapılması bence iyi olur ki başka cevapların verileceğine inanıyorum. Artı beni o sergide en fazla etkileyen şeylerden biri tamamen bağımsız ya da küratörlerin niyetinden bağımsız bir şey olarak bir kere daha dikkatimi çeken şey. Hani kadın sanatçılar belki kendilerine feminist demiyor olabilirler ya da... E tam tersine feminist diyorlar ve kadın sanatçı olarak anılıyor olmaktan rahatsız oluyor olabilirler ama serginin bütünlüğüne baktığınız zaman feminizmi yalnızca beden politikası olarak algılamayan, bütün meselesi iktidarla olan, patriyarkayla olan, işte militarizmle olan da ilgili olan da bir sürü iş var ve feminizmin daha geniş anlamıyla ele almış olan bir sürü kadın sanatçı görebiliyoruz. Bu biraz Türkiye'nin politik konjonktürüyle de ilgili. Hani bunlardan muaf olamıyorsun. Savaşın olduğu ayrımcılığın yoğun olarak yaşandığı, iktidarın her an gündelik hayatın her noktasında bize dokunduğu bir yerde... ...kadın sanatçıların çok politik işler ürettiğini görebiliyoruz ve bu da bence bayağı olumlu bir şey. Ama şey eleştirisi konusunda da biraz katılıyoruz herhalde bu beden, cinsellik bu konu çok da eğilinmemiş aslında. Belki de şey de sormak istiyorum yani birçok feminist denilen sergi de açılıyor. Hatta feminist sanat okulları var, belirli. ...bunun öyle bir iddiası olmamasına rağmen... ...sonuç itibariyle bir grup kadın bir araya geldiği için... ...haliyle kendi hı hı. durumlarından bahsediyorlar. Bu da feminizmin konusu aslında. Hı hı. Ama bir fark var. Ee, bir yandan olumlu diyorsunuz, ...bir yandan da ama olumsuz bir tarafı da var. Peki sen ne düşünüyorsun bu feminist sergiler... ...feminist sanat okulları yani işlevli görüyor musun... ...anlamlı görüyor musun? Ya Tabii ki işlevli görüyorum, anlamlı görüyorum. Ee... Ya da kadın sanatçı olarak anılmak seni hayatta... E, ...yani tam olarak nasıl hissettiriyor... Yani birisi böyle demediği sürece bir şey hissetmiyorum. Ee, birisi bana kadın sanatçı demediği sürece erkek sanatçıları da erkek sanatçı olarak görmüyorum. Ama bir an geliyor ki bununla yüzleşiyorsun. Ya işine fazla kadınsı deniyor ya fazla A bunu yapan kadın mıymış deniyor falan. Hani böyle bir sürü e, durumda bunun hissettirildiği oluyor. Dediğim gibi yani özellikle bizim kuşak belki bunu en az hisseden kuşaktan sergilerdeki yüzde oranlarına baktığın zaman da kadın sanatçı sayısı, sayısı giderek artıyor ve neredeyse yarı yarıya olmaya başladı. Ama diğer yandan da hani sizin geçen programda da bahsettiğiniz gibi akademilere baktığın zaman daha büyük çaplı etkinliklere baktığın zaman oran hala düşük. İşte o zaman görünmez olanın asıl büyük etkinliklerde ya da büyük alanlarda... ...nasıl görünür olduğun ortaya çıkmış oluyor. Bir şey daha konuşmak istiyorum. Aslında birazdan... ...Biener'den bahsetmeyeceğiz ama... ...Biener'le paralel bir sürü sergi var... ...ve genel olarak İstanbul'un sanat... ...piyasası üzerine konuşuruz. Yani bu patladı mı, işte çok mu yüksek falan ama... ...bir de kutlatamın aslında sergisini sormak istiyorum. Zaten şu ara bu Biener'le de birlikte... ...bu sanat, siyaset meselesi çok tartışılıyor. İşte Biener'le kimse çok politik diyor... ...kimisi pek de değil aslında diyor... Ama Kutlu Ataman'ın yaptığı ilginç bir şey. Çünkü aslında sanırım Türk vatandaşı olmamasına rağmen, pardon İngiliz vatandaşı olmasına rağmen... E, ...Türkiye'den askerlere gidemez raporu aldı ve bunu sergiliyor. Hı hı. Sen ne düşündün? Beğendin mi? Yani beğenmeyen çok insan olduğunu biliyorum. O yüzden bir tartışma açmaktan korkarak ben beğendiğimi söylüyorum. Çünkü gazetelerde normalde yer alamayacak ya da çok fazla ilgi çekmeyecek yani çekmediğini bildiğimiz bir duruma... ...bir anda tekrar ilgi çekmiş oldu. Hani bunu... Kutlu Ataman yapmasa başka bir şey olurdu ama Kutlu Ataman gibi büyük bir ismin bunu yapmasını ses ettireceği ortadaydı ve hani bu raporun ne kadar utanç verici ve ne kadar insanlık dışı bir şey olduğunu bir kere daha göstermiş oldu bence. Bilmiyorum ben o kadar rahatsız olmadım yani. Eleştirileri de anlamıyor değilim açıkçası yani hani bu şekilde teşhir edilmesine dair başkalarının <gülüyor> özellikle de aynı durumdan muzdarip olabilecek insanların bundan rahatsız olduğunu anlıyorum ama Yine de kızamıyorum. Bir <gülüyor> e, şarkı daha dinlemek ister misin Serim? <gülüyor> Aref, Lili Dela Mora, dinleye Mora dinleyeceğiz. Eleven Continents. Ardından Amerikalı bir müzisyen, Lili Dela Mora ve Aref diye birisiyle işte solist kendisi bir müzik yapıyor. E, ardından da Lana Del Rey dinleyeceğiz. Son zamanlarda adı bayağı duyulan bir müzisyen oldu o da. Ondan Video Games. Pull up in your fast car Whistling my name Open up a beer And you say get over here And play a video game I'm in his favorite sundress Watching me get undressed Take our body downtown I say you're the bestest Leaning for a big kiss Put his favorite perfume on a video game It's you, it's you It's all for you Everything I do I tell you all the time Heaven is a place blue dark playing pulling and wild darts video games he holds me in his big arms drunk and i am seeing stars this is all i think of watching all our friends fall in and out of all calls this is my idea Lana Del Rey dinledik. Şimdi e, Biennale üzerine konuşalım diyoruz biraz. Sen Biennale'yi izledin. İzledim, evet. Neyse, <gülüyor> ne düşündün? Yani birkaç tane önemli nokta var bence Biennale'e dair. Ya Herkes söyledi aslında, tekrar gibi olacak. Ama daha önceki birkaç Biennale oranla biraz içine kapalı ve çok tartışma yaratmayan bir Biennale oldu bence. E, biraz o da... Müze ve galeri mantığının dışına çıkmayan bir sergileme şekliyle ortaya çıktı. Ve genelde Biennaller'den çok beklenmeyen bir şekilde eski tarihli işler, e, hayatta olmayan sanatçıların işleri de görülebiliyordu. O da insanlarda biraz müze hissi yarattı. Çünkü hani Biennaller'den beklediğimiz biraz daha eğilimleri görmek, yeni işleri görmek, onlarla ilgili heyecan duymak, merak etmek falan bu duyguları çok tatmin edemedi. E, ama... İçinde tek tek baktığında güzel işlerin olduğu da bir bienaldi. Diğer taraftan ilginç bir tarafı da yine çok alışkın olmadığımız bir şekilde Güney Amerikalı ve hani Türkiye coğrafyasına yakın coğrafyalardan çok sayıda herkesin bilmediği ya da çok süperstar diyemeyeceğiniz, diyemeyeceğimiz isimlerin olmasıydı. Ama totalde açıkçası ben ne ilham verici ne de çok etkileneceğim bir şey görmedim. Ee, yine aslında Biyenel'den çok fazla kişi memnun değil ee, ve her senede bir takım protesto oluyor. Geçen sene biraz daha büyük şeyler oldu. Hatta biraz kavga dövüşçü de oldu ki aslında kavga dövüşçü olan biraz Biyenel tarafı gibiydi. Tuhaf bir işlere zarar gelecek paranoyasıyla bir hiç protestolarla alakası olmayan bir e, Biyenel katılımcısını e, tartaklamak suretiyle. Daha sonra bu konuda özür dilediler. Bu sene bu kadar ağır bir şeyle karşılaşmadık aslında ama bu senede e, bir grup şey dağıttı. ...alternatif davetiyeler diyelim aslında kızıyıp altında e, ne okuyorduk? Koç'un sanırım Kenan Evren'e yazdığı mektubu okuyabildiğimiz e, şeyler okuduk. Belki Biennial'in çok sarsıcı olmay olmayışı protestoları da... ...çünkü geçen, geçen iki sene önceki Biennial'deki iddia da yok yani hani... Hı hı. E, ...brehte komünizme göndermeler yapan bir iddia da yok hı hı. aslında bu konu biraz karışık bir konu çünkü bir önceki bir BNL'le baktığımız zaman yani ben gezemedim burada değildim ama dışarıdan takip etmeye çalıştım. Ee, küratör ekibinin yapmaya çalıştığı şey çok daha şeffaf çok daha transparan işte bütün bütçeyi açıklamaya çalıştılar falan filan kendi niyetlerini iyi niyetli olarak açıklamış olsalar bile tabii ki çok provokatif bir şeydi brehtin sözünü kullanmaları ve karşılığında çok sert tepkiler oldu. Bu sene çok sessiz sedasız geldi bir yerler. Zaten adı isimsizdi. İşte sanatçıların ismi belli değildi. Hiç böyle basında konuşulmadan bir anda açılıverdi. Ama bence geçen seneki protestolar daha kavga, dövüş ve ses getirmiş gibi görünse de bu seneki protesto çok yaratıcıydı ve herkesin içine oturacak ve herkesi derinden etkileyecek bir şeydi bence. Hani çok başarılı buldum, çok net buldum ve zarif de bir şey vardı. Evet, sürprizli. Ee, ...Biener'le paralel... ...çok fazla etkinlik var aslında... Hı hı. ...sen ne düşünüyorsun... ...senin yaptığın soru şu an sergilerde... ...Biener'le zamanlı olarak aslında yani devam ediyor ama... ...benim iki tane sergin varsa... ...Biener'le eş zamanlı. ...etrafımdaki pek çok insanın 3, 4, 5 tane şeyi var... Ee, ...çok sayıda sergi açılıyor... ...bu bir anlamda ortalığı hareketlendiriyor... ...ama bir anlamda da gezilmesini... ...çok zorlaştırıyor... ...herkes yorgun düşüyor sergi gezmekten... ...ve bir şeylerin gözden kaçmasına sebep olabiliyor... Ama benim asıl merak ettiğim yani son 4-5 senede İstanbul'da çok sayıda galeri açıldı, yeni sanat mekanı açıldı. Ee, açılışlar giderek daha şık, açılışlara gelenler giderek daha şık ve sanki böyle bir şeyler değişiyor gibi görünüyor ama bunun ne kadar gerçek bir değişim, ne kadarı böyle bir balon ben merak ediyorum. Yani buna bir cevabım yok sadece izleyerek, takip ederek ne olacağını görmek istiyorum. Hmm. Yine sanatçı, müzisyen, hem müzisyen olup hem de resimle ilgilenen bir isimden dinleyeceğiz. Onun grubundan. Gayet Suak Yolu'nun Toz ve Toz grubundan bir şarkı dinleyeceğiz. Gaye Suak Yolu aynı zamanda Seni görme imkansızdan da tanıyoruz. Şimdi dinleyeceğimiz şarkı e, bu hikaye. <gülüyor> toz ve Toz aynı zamanda Kadıköy'de yeni Kadıköy müziği denilen bir akımın da temsilcisi olduklarını söylüyor. Dinleyelim. Genel ve bu İstanbul'daki sanat patlaması hakkında biraz daha konuşabiliriz diye düşünüyorum. Çok sanki çok büyük bir talep varmış ve herkes ilk defa daha önce sahip olmadığı imkanlara sahipmiş gibi bir hava var ama... ...belki de öyle değildir sanatçılar için ya da öyledir. Sen düşünüyorsun. Yani şöyle bir tabii bu kadar çok mekanın olması bir zenginlik yaratıyor. Hem insanların gidip görebileceği şeyler açısından hem de insanların birbiriyle çok fazla kran kranı rekabete girmesine sebep olmadan... ...sergileme olanaklarının artması açısından... Ama bu ortalama bir güncel sanatçıya hani maddi olarak ne getiriyor ondan çok emin değilim. Hani daha böyle kalburüstü isimler daha fazla duyulmuş isimler yolunu tutturup satış yapabiliyor ya da oradan geçinmeye başlayabiliyor. Ama yine de ne bileyim işte prodüksiyon bütçesi bulma olasılığımız çok az ya da ne bileyim iş kirası gibi bir sistem yok hani böyle ufak tefek gelirlerle e, geri dönmüyor. Bir yandan da işte bu BNR protestosunda olduğu gibi hani e, orada yapılmasın talebi dile getiriliyor ama nerede yapılsın sorusunun cevabını da çok rahat veremiyoruz. Çünkü öyle ya da böyle bütün mekanların bir şeylerle ilişkisi var. E, İstanbul'da pek çok konuda olduğu gibi bu konuda da alternatif mekan yaratma hani listenin tepelerinde duruyor bence önem sırasında. Sanatçıların içine rahat girebileceği ve aslında neyle ilişkiye girdiğini düşünmeyeceği bir takım mekanların yaratılması, oluşumların yaratılması. Yani daha önce böyle girişimler oldu ama istikrarlı bir şey henüz olamadı. Anladım. Yani aslında şu anki patlamanın büyüklüğüne göre tam da bu böyle bir eksiklik var diyebilir miyiz böyle mekanlarda? Yani evet, risk alan, daha alternatif şeylerin üretilmesine yol açabilecek mekanların bence çoğalması gerekiyor. Hani şehri daha da heyecan ...verici hale getirecek olan şey o olacaktır. Çünkü hani bugün mekanlar artmış olsa bile... ...hepsi aşağı yukarı aynı kalıplar etrafında işliyor. Anladım. Ee, bu konuyla da bağlantılı birisi çalacağım şimdi. Ee, Pat Smith dinleyeceğiz. Pat Smith'in e, resimle ilgilendiğini zaten bilirdik ama... ...geçen aylarda yayınlanan kitabı Çoluk Çocuk'ta... E, ...bu konuda özellikle gençliğin önemli bölümünde... Büyük bir tutkusu olduğunu öğrenmiş olduk ve hiçbir başarı yani sadece maddi değil manevi bir hedef olmaksızın saatlerce kendini bu işe adamanın nasıl bir şey olduğunu anlatan bir kitap yazdı aslında ve aynı zamanda derinde bir aşk öyküsünden bahsediyor bu kitap. Patti Smith'ten Dancing Barefoot dinleyeceğiz şimdi. We're like some Oh God, I felt with you Why oh of right light sweats I in the dark like a face yeah. The mystery oh of childhood childhood, childhood itself yeah. Ra exultations oh What is it that calls us? Again. Why oh must God we pray I screaming Word must not death be redefined We shut our eyes We stretch out our arms And whirl in a pane of glass in asphyxiation The fix on anything The line of life, the limb of the tree The hands of he And the promise that she is blessed Among women Programı ufak ufak kapatacakız. Bugün Zeyno ile beraberdik. Bize son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Yok. Olmuyor. Teşekkürler. Ne olmuyor? <gülüyor> Çağırdığınız için. Biz çok teşekkür. Ben Özgür'in yanımda olduğunu hissediyorum. Ben çok teşekkür ederim bugün bana eşlik ettiğin için ve sanat dünyasının iç yüzünü gösterdiğin için demeyelim ama en azından kendi gözlemlerini bizlerle paylaştığın için. <gülüyor> Bu programın kaydı için bloğumuzu ziyaret edebilirsiniz ki adresi makaseller.blogspot.com veya bize şarkı önerilerinizi veya bizimle ilgili fikirlerinizi radyomakaselet.gmail.com adresine yazarak iletebilirsiniz. Son olarak Zola Jesus dinleyeceğiz. Zola Jesus, Rus bir müzisyen. Aslında Nika Roza Danilova'nın sahne ismi. 2009'da Spoz albümüyle çıktı. Şimdi 2011'de yeni bir e, albüm yaptı. Konutus. E, bu albümden bir şarkı denince Seeker. E, haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakal Zeyno. Hoşçakal Haziran. Biraz Eller Riot Girl'den Bugüne Kadın Müzisyenler Hazırlayan ve sunanlar Haziran Düzkan ve Özge Gözke